Muhammed İbni Abdül Rahimahullah'ın yazmış olduğu Üç Esas adlı bu mübarek bu hayırlı kitap okumaya devam ediyoruz. Tevhide Davet kulun hayatındaki en önemli meselelerden, hususlardan bir tanesi. Ancak bu davet, Tevhide Davet İlim üzerine bina edilmesi lazım. Önce ilim, sonra amel, sonra davet. Bu Risale'nin, bu kıymetli eserin başında geldiği üzere, mukaddimesinde müellif bize demişti ki, dört meseleyi bilmemiz gerekiyor. El ilim, ve amel, ve davva, da'va, ve sabır. Ardından ilmin ne olduğunu açıkladı. İlim dedi ki, Marifetullah, وَمَعْرِفَةُ نَبِيِّهِ وَمَعْرِفَةُ دِينِ الْاِسْلَامِ بِالْاَدِلَّةِ Nedir ilim? Allah'ı bilmek, Nebisinin Resulünü bilmek ve İslam dinini delilleriyle bilmek. Öğrenilmesi gereken, ilim denilince üzerinde durulması gereken, söz konusu edilmesi gereken ilk, en önemli mesele tevhid meselesi. Bunu sürekli tekrarlıyoruz. Tabii bazen Bazı kimseler, hatta biz bile şeytanın belki de vermiş olduğu, belki de ilkesinin vermiş olduğu vesveseyle birlikte şunu diyebiliyor insan. Sürekli hep tevhid okuyoruz. Sürekli hep tevhidten bahsediyoruz diye. hayatta da kim insanlar diyor ki ya hocam tevhid, tevhid, tevhid yani sürekli tevhid. La ilahe illallah diyoruz. Tabii şöyle kafanızı bir kaldırıp baktığınız zaman dünyaya, yeryüzüne, İslam ülkelerine, Müslüman ülkelerine yani, baktığınız zaman görüyorsunuz ki yani bu kadar daha ve bundan daha fazla bir gayretle tevhidi ne yapmamız gerekiyor? Gündeme getirmemiz gerekiyor. Nasıl bugün şimdi medyada bir şey gündem yapmak için uğraşıyorlar, uğraşıyorlar. O şey tam bir gündeme gelecek gibi oluyor. Aradan bir şey çıkıyor. Onu örtbas ediyor, unutturuyor. O ana gündem maddesi başka bir şey oluyor. Müslümanların hayatında da ana gündem ne olması lazım? Tevhid olması lazım. Şimdi dün öyle birkaç bir şeye bakarken internette baktım şöyle biraz e, YouTube'da e, bazı tarikatlara, tarikatların hocalarının söylediği sözlere, söylemlere bir defa daha dedim ki Subhanallah yani tevhid Bundan daha fazla işlenmesi gereken bir konu. Adamlar neler söylüyorlar neler. Ta eskilerden beri bir tane böyle video gördüm. Yaşlı bir tane ihtiyar amca. Adamın tarikatı var. Mensupları var. Muritleri var. Etrafına toplanmışlar. Adam oturuyor. Adama böyle bir ahle getiriyorlar. Kalemi alıyor. kağıt alıyor. Muska yazıyor. Sarıyorlar. Sonra onu tavuğa takıyorlar. Horoza. Ardından muritlerden bir tanesi silahı alıyor. av tüfeğini. Eski bu. Birçoğunuzun belki gördüğü, seyrettiği bir sahnedir bu. Şeye, horoza muskayı takıyorlar. Tabii takarken Şeyh Efendi denilen o yaşlı ihtiyar şöyle sesleniyor, şöyle nida ediyor. Gavs ya Muhammed, Gavs ya Abdülkadir Geylani diye. Böyle videoda sesli bir şekilde bağırıyor. Ne demek? Gavs medet, yetiş, yardım et. Yani bunun zavallı insanlar dua olduğunu çünkü dua nedir? Talep, istek. Bunun da ancak Allah'a yapılması gerektiğini bilmiyorlar. Allah'tan başkasına yapıldığı zaman, sarf edildiği zaman ise bunun şirk olduğunu düşünemiyorlar. Zannediyor ki bu ibadet. Yani evliyaya, peygambere saygı, evliyaya saygı olarak zannediyor bunu. Bunu imandan zannediyor. Ve böyle yapınca da Allahu Teala Teala'ya yakınlaşacağını, o anda elde etmek istediği şeyi de elde edeceğini zannediyor. Halbuki bataklığın içinde. Halbuki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin gelmiş olduğu toplumun ta içinde bulunduğu şeyin aynısı. Bütün peygamberlerin bütün peygamberlerin gönderilmiş olduğu toplumların içinde bulunmuş olduğu şeyin aynısı ve bütün peygamberler bu şeyi yıkmak, kırmak için gelmişler. Böyle birkaç tane daha video gördüm. Baktım böyle insanlara. Yani binlerce insan bir araya gelmiş. Koca koca insanlar, ellerinde defler böyle stat amigoları gibi aralarında insanlar var. Yere böyle yatıyorlar. 20-30 tane adam. Şeyh efendi genç bir çocuk babasından demek ki erken teslim almış şeyi görevi. O 20 tane adamın yatan adamın üzerinde tak tak tak tak böyle koşuyor. Koşuyor adamın üzerinde. Oradakiler bağırıyor "Medet Gavs filan" diye. Dedim "Subhanallah." Yani bugün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mümkün olsa da, hayatta olsa, sahabelerim mümkün olsa da, hayatta olsa böyle şey mümkün değil. Böyle şeyler gö gösterirdi. Yani ne derlerdi? Değil mi? Yani bu nasıl bir İslam'a mensubiyet? Hem Müslüman olduğunu söylüyorsun, hem ağzından çıkan laflar medet, medet, kaos, kaos, yetiş, yar, yetiş, Abdülkadir, yelene, tarzı şeyler. Demek ki bizim e, bu davete çok ihtiyacımız var. İbrahim Aleyhisselam şu Araf suresinde kavmiyle konuşurken diyor ki. قال أفرأيتم ما كنتم تَعْبُدُونَ إبادة ettiklerinize bir bakın görüyor musunuz onları diyor. أنتم وأباكم الأقدمون، siz ve eski babalarınız atalarınız dedeleriniz. فَإِنَّهُمْ عَدُوُّونَ لِي İbrahim diyor K. S. فَإِنَّهُمْ sizin ve sizin atalarınızın tapmakta ibadet etmekte oldukları ilahların hepsi. Onların hepsi benim aduvvunli. Benim düşmanımdır. İlla İlla Rabbel alemin. Ne demek illa Rabbel alemin? Şey. Alemlerin Rabbi olan Allah Kim? hariç. Diyor ki sizin Ve atalarınızın ibadet ede geldiği her ilahtan, her ilah benim düşmanım. İlla Rabbel Alemin, ancak alemlerin Rabbi benim düşmanım değil. değil. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın bu ayeti niye, bu ayeti kerimeyi niye zikrettik, niye sizlerle paylaştık? Bunun için, az önce bahsetmiş olduğum saçmalıkları yapan, şirki lafızları, amelleri, fiilleri işleyen topluluklar, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve diğer peygamberlerin gönderilmiş oldukları kavimlerin Allahu Teala'yı inkar ettiğini zannediyorlar. Yahut o toplulukların Allah'a ibadet etmediklerini zannediyorlar. Çok iyi kardeşim. Yani biz allah Teala'yı inkar etmiyoruz. Biz burada peygamberimizden, evliyadan, gavusu azamdan medet umuyoruz, yardım istiyoruz. Bizi kalkıp nasıl olur da o dönemki toplulukla bir tutarsınız, o dönemki toplulukların hayatında, Allah denen bir şey yoktu gibi bir yanılgıya düşmüşler. Bu ayette bize ne anlatıyor İbrahim Aleyhisselam'a bu sözü? Diyor ki, sizin ve sizden öncekilerin ibadet ettiği her şey benim düşmanımdır. Ancak alemlerin Rabbi müstesna. Demek ki sizin ve sizin ibadet ettiklerinizin arasında kim de var? Allah da var. Alemlerin Rabbi Allah da var. Yani İbrahim Aleyhisselam o topluluğa dese ki, Sizin ve sizin ibadet ettiğiniz her şey benim düşmanımdır dese, sussa bu cümlenin içine ne girer? Allah Teala da girer. Bu sefer onlar İbrahim Aleyhisselam'ı tekfir ederlerdi belki. De, de, sen ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Yani İbrahim Aleyhisselam diyor ki, sizin ve atalarınızın ibadet ettiği her şey aduvvun li benim düşmanım. İlla Rabbel Alemin. İstisna burada. Nereden istisna diyor Allah Teala'yı? ibadet olunan ilahların arasından istisna ediyor. Yani siz onlara da ibadet ediyorsunuz. Allah'a da ibadet ediyorsunuz. Benim bu sözümden sakın şu anlaşılmasın. Benim adavetim, düşmanlığım hem aynı zamanda ilahlarınızı hem de Allah'adır anlaşılmaz. Bunu niye işliyoruz? Buna niye değiniyoruz? Demek ki İbrahim Aleyhisselam'ın kavmi allah Teala'ya ibadet eden bir topluluk, bir kavimdir. Demek ki bu zavallı, az önce bahsetmiş olduğumuz insanların zannettiği zan Kafalarında tasvir ettikleri, tasavvur ettikleri mesele yanlış. Bunların zannettikleri o topluluklar Allahu Teala'yı tanımayan, bilmeyen, ona ibadet etmeyen topluluklar değillerdi. O topluluklar Allahu Teala'nın varlığını inkar eden, inkarcı topluluklar değillerdi. Hatta o topluluklar Allahu Teala'ya ibadete dahi inkar etmiyorlardı. İnkar ettikleri şey yalnızca Allahu Teala'ya ibadet edilmesiydi. İşte müellif burada diyor ki Ben buradaki Şura şu ara suresindeki 77. ayeti getirdim. Müellif rahimehullah bizlere geçen hafta'dan e, hatırlayın. E, Zuhruf suresi 26. ayeti zikrediyor. Zuhruf 26'da ne diyor? Müellif ne diyor? Ve tefsiruha bu kelimeyi tefsirinin tefsiri nedir? Ellevi vaddihaha açıklayan tefsiri kavluhu taala Allahu Teala'nın şu ayeti kelimesi. Ve iz qala İbrahimu hani İbrahim demişti li ebihi Kime? Babasına. Ve kavmihi. Kavmi ne demişti? İnneni muhakkak ki ben bera'un. Beriyim. Az önceki ayette ne dedi? Düşman. Beriyim. Neyden? Mimma te'budun. Sizin ibadet ettiğiniz her şeyden beriyim. Az önceki ayete çok benziyor. Bana olarak. İlla. İllellezi. Ancak... اَلَّذ۪ي فَطَرَن۪ي Beni yaratan Üstesna. İbrahim Aleyhisselam dikkat ederseniz her iki ayette de Rabbil Alemin diyor ve Fatarani diyor. Allah-u Teala'nın hangi tevhidini zikrediyor? Rububiyetini, Rab oluşunu zikrediyor. Niye? Karşıdaki topluluk Allah-u Teala'nın Rab oluşunu inçâreden bir topluluk değil. Yaratıcı kim? Allah. Yerleri gökleri yaratıp rızık veren kim? Yine Allah. İki ayette de onları İbrahim Aleyhisselam neyle sıkıştırıyor? Rububiyetle sıkıştırıyor. Yani rububiyet neyi gerekli kılar? Rububiyet. Uluhiyeti. İbadetin yalnızca ona has kılınmasını. has kılınmasını gerekli kılar. Yani bu ayeti kerimeler dikkat edin çok mükemmel, çok muhteşem ilişkiler var kelimeler arasında. Sapıklar 19 diyor, 20 diyor, numaralar var ya bir şeyler arıyorlar. Halbuki kafalarını şuna çalıştırsalar, şuna baksalar Tevhidi anlasalardı bu dini çok iyi anlamış olurlardı. Yani iki ayette de bakın rububiyet sikrediliyor. Rabbel alemin. Burada da ancak beni yaratan müstesna. Çünkü rububiyet Allah'ın Rab oluşunu kabul etmek neyi gerekli kılacak? Eğer gerekli kılmıyorsa yani bir insan rububiyeti kabul edip ibadetin yalnızca Allah'a yapılması gerektiğini uygulamıyorsa bu adam çelişkide. Mekkeli müşkülerin içinde bulunduğu çelişki gibi çelişkide. Yani sen bu direksiz göklerin yedi kat yerin, gezegenlerin alemlerin, yaratıcısının Allah olduğunu kabul edeceksin. Hiçbir ortağının olmadığını yardımcıya daha ihtiyacı olmadığını söyleyeceksin. E Sonra da kalkıp Horoz'u korusun diye Abdülkadir Geylani'ye medet diyeceksin ki Abdülkadir Geylani Allah'ına rahmet eylesin. Şu an mezarda kıyamet saatini bekliyor. Kopsa da mezardan kalksa. Aciz. Mezara girmiş, toprağa girmiş. Beşer bir insan. Senin bu davranışın tamamen bir çelişkiden hmm. ibarettir. Müellif işte Muhammed bin Abdülhab, ona rahmet eylesin Allah. Hmm. Diyor ki, illerlezi fatarani ancak beni yaratan hariç. Fe innehu sehdin, o bana ne yapacaktır? Hidayet edecektir. Demek ki kelime-i tevhidin manası ubudiyet. Bizler bunu bir daha tekrarladık. Niye tekrarladık? İnsan gerçekten bazen böyle dehşete düşüyor bu tür insanları görünce. Yani mezarların başında toplanmışlar binlerce insan. Panayır yerine çevrilmiş. Bayram yerine çevrilmiş. Allah Resulü Aleyhisselam'ın duası var biliyorsunuz. Benim diyor ey, benim kabrimi bayram yerine çevirmeyin. Bir duasında yani bu nehi bir duasında da Allah'ım diyor benim kabremi ibadet olunan bir vesene, bir puta ne yapma Çevir. çevirme. Peygamberimiz bunu Allahu Teala'dan ne yapıyor? istiyor, talep ediyor. Kelimeyi i tevhid, eğer gündemimizde olmazsa, ana gündem maddemiz olmazsa, Müslümanların ana gündemi bu olmaz ise aramızda böyle insanlar türer, insanlara her türlü soytarılıkları, her türlü şaklabanlıkları yaptırır. Üstüne üstlük bir de onlara ne koştururlar? Şirk koştururlar. Şirk. Üstüne üstlük bir de onlara şirk koştururlar. Kelime-i Tevhid'in ikinci bölümü Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şahitlik etmek. Bu da Kelime-i Tevhid'e tabi olarak söylenmesi, itikad edilmesi iman edilmesi gereken imanın aslı, esasıdır. İhlasın manası Kelime-i Tevhid'in ilk bölümündedir. Salih amelin salih olabilmesi için ihlas gerekir ve ardından da mütabaat. Peygamberin sünnetine i̇ttiba. ittiba, tabi olmak, uygun olmak gerekir. Allah Resulü Aleyhisselam Vesselam i̇mam de Müslim'de diyor ki yani diyor benim diyor beni diyor bu ümmetten ve Yahudi ve Hıristiyanlardan duyup da bana iman etmiş bir kimse ancak ne yapar diyor? Ateşe girer. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın varlığını duyacak. Böyle bir peygamberin geldiğinden haberdar olacak. Ona iman etmeyecek. Bu adam muhakkak ne yapar? Ateşe girer. Peygamber iman nedir? Şarttır. Müellif burada şu ayet-i kerimeyi zikrediyor. Diyor ki, لَقَدْ جَاءَكُمْ Rasulun Sizlere bir ne geldi? Resul geldi. Tevbe Suresi 28. ayet. Sizlere bir Resul geldi. Min اَنْفُسِكُمْ Nereden? Kendi içinizden geldi. hastalanan bir beşer yani. Evlenen, çocuğu kaybet, çocuğunu kaybettiğinde üzülen, gözyaşı döken, Çarşı değil mi? Çarşılarda, de. pazarlarda gezende dolaşan. Azizun aleyhim ma anittum. Azizdir. Ne demek aziz? Meşakkat ağırdır ona. Ma anittum sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağırdır diyor Allah Teala. Eğer Allah Resulü çok merhametli. Bunun gibi tane örneklerini verdik. Yani abdestten önce ve namazdan önce sizlere diyor misbağa ne, yap, ne yapacaktım? Emrecektim. Yani farz olacaktı. Ama diyor meşakkatli gördüğüm için ne yapmıyorum? Emretmiyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem teravih namazını üst üste üç gün kılıyor. Dördüncü gün çıkmıyor sahabinin yanına. Niye? Farkıyor. Farz olmasından korktum diyor. Farz olmasından niye korkuyor? Kendi adına ama Hayır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Zaten bir kavle göre gece namazı var. Kılıyor zaten. Ümmetine merhamet. Biliyor. Ağır gelecek. İşte azizun aleyhima anittun. Bu peygamber öyle peygamber. Harisun aleykum sizlere karşı çok düşkündür. O sebeple Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bizi cennete götürecek. Her ameli bize ne yaptı? Haber, ver. Haber verdi. Cehennemden sakındıracak her amelde bizi sakınlamıştır. Ne diyorsa abi? Havada uçuşan labuzar gefare. Hiçbir kuş yoktur ki Allah Resulü bize ondan bir ilim bırakmasın olmasın. Havada uçan bir kuş. Ne demek bu? Yani falanca kuş yenir, falanca kuş yenmez. Biliyor muyuz? Bilmiyorum. Biliyoruz. Kim bıraktı bunun ilmini bize? Peygamber Der, o kadar... Sahabe Burada ne anlatmaya çalışıyor? Kuşlar yenir mi yenmez mi bunu anlatmaya çalışmıyor ya sahabe. çok zeki. Sahabe diyor ki yani dinde böyle kafanı kaldırdığın zaman ayda yılda bir havaya baktığın zaman göreceğin kuşlar var ya o kadar böyle lazım olmayan, senin için gözüken o şeyi bile peygamber Hı. açıklayıp gitmiş, beyan edip bırakmış. Gitmiş. Bu kadar ince ayrıntıyı sana ne yapmış bu peygamber? Aktarmış, tebliğ etmiş. Havadaki kuş bile Yerdeki insanı düşün. Yeryüzünde senin yaptığın ibadetleri düşün. Peygamber bunları sana haydi haydi ne yapmıştır? Anlatmıştır. Yani bunları anlattı ki mesela nereye kadar gitti? Havadaki kuşa kadar gitti. Böyle anlamak lazım. Buradan da bir ders çıkarmak lazım. Nedir o? Din kemale ermiştir. Dinin hiçbir eksiği yoktur. Din Allah-u Teala'nın Buyurduğu üzere, اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ د۪ينَكُمْ Dininize ne yaptım diyor? Ekmel tu. Ekmele fiili diyorlar ki, ekmele, bakın, Kur'an-ı Kerim'de deminden dedi ki, hiçbir ifade gereksiz yere kullanılmamıştır. اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ د۪ينَكُمْ Ekmele yükmele ikmal, kemale erdi demek, artık onun üstünde bir ne yok? Onu ekleyecek bir şeye ihtiyaç yok demek. Tamam, kemale erdi. Ekmel etmem tu Aleyküm nimeti nimetimi tamamladım burada nimetimi ekmel demiyor diyor ki nimet tamamladı ama hala verebileceği nimetler var Onun için ekmel nimeti demiyor etmem tu tamamı erdirdim yani nimet tamamlandı ama başka nimetlerimin de gelme gelmeyeceği anlamına gelmez üzerinde bir sürü nimet verebilir Allah ama din ekmel tu İkmal ihmmal din. kemale erdi. Yani ek, ikmal ile itmam arasında bir fark var. İkmal etmek, kemale ermez. Artık katılacak hiçbir şey yok. Havadaki kuştan bile haber verildiyse, havadaki kuştan bile haber verildiyse, bu dinde, eğer bir şey din ise, din olacaksa muhakkak ondan bize haber verilmesi lazım gelir. Hangi örneği getirin? Hangi örneği ibadet olarak önünüze koyun? Eğer dinde bunun bir örneği yoksa bu ibadet olamaz. İşte, bakın az sonra, bir, az, birkaç gün sonra kandil gecesi kutlanılacak. Peygamberimizi sevmek adına onun doğum gününü birileri kutlayacak. Havada uçan, kuştan bize haber veren bu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bir defa olsun bize doğum gününü kutlamayı işaret etmiş, söylemiş, buyurmuş mu? Onu bizden daha çok seven sahabeler bir defa olsun onun kalkıp doğum gününü bu şekilde kutlamış mı? Asla. Onun yaşamış olduğu çağa çok yakın olan İmam Ebu Hanife'ler, İmam Şafi'ler, İmam Malik'ler, İmam Ahmet İbn-i Buhari'ler, Müslim'ler. Böyle bir şey kutlamış mı? Hayır. F 400. Hicri olarak 400 küsurlu yıllarda Fatımiler tarafından bu Kandililer denen şeyler ihlas edilip ortaya atılmış. Rafizi, Şii topluluklar bunlar. Bunlardan sonra bizim ümmetin içine böyle bir musibet girmiş. kutlanıla gelmiş. Her bir de sapıklık, her sapıklık ateştedir. Harisun aleykum çok düşkündür size. Bilmu'minine ra'ufun rahim. Mü'minlere karşı ra'uftur. Rahim Diyor ki Allah-u Teala Allah-u Teala Neyi getirdi senabın onu? allah Anhu, Teala. Neyi yasakladıysa ondan kaçanın. Şimdi gelecek. Muhammed بن عبد الله بدوكي معنى شهادة أن محمد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم من الله رسول أول دونه شهادة تملك؟ ماذا يعني؟ 1. تأطه فيما أمر أمرتِكَ عندنا تأذيب. يعني لا تتكلم بلا معنى. بقى قالوا بس. إذا كان لديك علم، فتكلم. إذا لم يكن لديك علم، فلن تتكلم. إذا كان لديك علم، İki satır kelime yazmış, cümle yazmış. İyi dinleyin bakalım ne diyor. Resul'e iman etmek ne demek? Şahadet getirmek ne demek? 1- Ta'atuhu fîmâ emara Emrettiklerinde ona ne yapacaksın? İtaat edeceksin. 2- Ve tasdikuhu fîmâ akbar Haber verdiği her şeyi tasdik edeceksin. 3- وَاجْتِنَابُ مَا نَهَا عَنْهُ وَزَجَارُ Yasakladığı her şeyden sakın alıp kaçacaksın. Dört. وَاَلَّا يُعْبَدَ اللّٰهُ اِلَّا بِمَا شَرَعُ Allah'a ibadetini ancak Resul'ün gösterdiği şekilde yapacaksın. Dört tane. Vahabil'i nedir diye sorarlarsa deyin ki Muhammed İbni Abdullah'ın göre Vahabil'ik budur. Olduğunu kabul etmiyoruz ama Vahabil'ik denen bir şeyin varsa da budur işte. Resulün emrettiklerine itaat edeceksin. Haber verdiklerini tasdik edeceksin. Yasakladıklarından kaçınacaksın. Allah'a ibadetini ancak onun gösterdiği şekliyle yapacaksın. Var mı problem? Var mı sıkıntı? Nedir bu insanların Muhammed İbni Abdullah'la uğraştıkları mesele? Yani görebiliyor musunuz? Atılan iftiranın hacmini, boyutunu. Sünneti inkar eder diyorlar. Peygamberimizin şehadeti bu kadar daha güzel yani bu kadar daha güzel anlatan kaç tane alim var? Yani peygamber'e şahitlik, şehadet nedir diye sorsak birçok insan felsefe yapacak, dolaşacak, gelecek. Yarım saat konuşacak ama sonuçta bir, bir fayda yok. Bir fayda hasıl olmadan sözünü bitirecek. Muhammed İbni Abdullah'a soruyoruz ki nedir peygambere iman? Diyor ki ...emrettiklerini yapmak. Peygamberin emirlerini yapacaksın Çakır abi. İki, ...haber verdiği her şeyi tasdik edeceksin. Acaba İsa gel aleyhisselam gelecek mi, gelmeyecek mi? Kabir azabı var mı, yok mu? Böyle bir, yani... ...Muhammed İbni Abdullah'ın zihninde böyle bir... ...acaba yok. Peygamber haber verdi, Buhari Müslim e rivayet etti mi? Ebu Davud-i Dirmizi'nin diğer hadis, ehli sünnet kitapları rivayet etti mi? Sana burada tasdik etmek vacip... tasdik etmiyorsan Resul'e imanın eksiktir imanın olmaz. Wa shina bu mane anhu ya sakladıklarından ne yapacaksın kaçınacaksın ve Allahu Teala'ya ancak onun gösterdiği şekliyle ibadet edeceksin mükemmel bir tarif inanın mükemmel bir tarif ne diyor Allahu Teala وَمَنْ يُتِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَتَاءَ اللّٰهِ Kim? Allah'a. Kim Resul'a itaat ederse? Allah'a itaat etmiş olur. Allah'ın Resul'üne neyde itaat edeceğiz? Emirlerde. Haber verdiği konularda ne yapacağız? Tastik. Yasakları ne yapacağız? Kaçınacağız. Ne diyor Allah-u Teala? وَمَا اَتَاءُمُ الرَّسُولُ Resul size neyi getirirse? Bakın neyi emrederse demiyor. Bugün Kur'an-ı Kerim'in Lafızlarına değiniyoruz. Hiçbir lafız böyle başıboş getirilmiş, konulmuş değil. Rasul size neyi emrederse yapın demiyor bakın. Rasul size neyi getirirse daha geniş bir kavram. Sünnet. Emir olsa birisi diyebilir ki evet Allah Rasulü'nün Kur'an'la alakalı emirlerini alın. Bu ayet Kur'an'ın dışında bir sünnetin olduğuna işaret etmez diyebilir. Ama ne diyor ayet? Resul'ün neyi getirirse alın. Farzı olabilir, sünnet de olabilir. Elbette. Emem etakumur resul fehuzuhu ve ma'anahakum. Ayetin devamında ne geldi? Sizi Neyden yasaklarsa. Fentehu onu da terk edin. Neyden yasaklar neyi yasaklarsa onu terk edin. Yasakladığı şeyin karşılığını üzerine, neyi zikretti ayetin başı? Ne getirirse, neyi emrederse değil. Normalde neyi yasaklarsa alın, neyi emrederse yapın olması lazım cümlenin. Normal siyak bağına göre bakarsak. Ama ayet ne diyor bize? Resul size neyi getirirse, getirirse alın. Haşır suresi bu. Bir ayet-i de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir hadis-i şerifte an şeyin feci bu. Sizi bir şeyden yasakladığım zaman onu bırakın. Onu bırakın diyor. Çakır abi Allah Rasulü Aleyhisselam. Sahabelerde de böyle bir şey var. Altın haram oluyor alıp atıyorlar. Götür hanımına götür yok. Peygamberin yasakladığı bir şeyden ne fayda gelir? İşte biz böyle ne yapıyoruz? Bu çağın insanı koruyor. وإذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم. Sizce şey emr edersem diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Onu gücünüzün nispetinde yerine getirin. Emirler emirler güç nispetinde olur. Emirleri yerine getirmek haluk telefon olarak emirleri yerine getirmek güç dahilinde olur. Ancak yasakları bırakmak güç dahilinde olmaz. Ne demek? Yasak bir konuyla alakalı geldiğinde benim buna gücüm yetmiyor diyemezsin. Benim içkiyi bırakmaya gücüm yetmiyor diyebilir misin? Faiz yememeye gücüm yetmiyor diyebilir misin? Kadına bakmamaya gücüm yetmiyor diyebilir misin? Zina etmemeye gücüm yetmiyor diyemezsin Böyle bir şey yok. Yasakta el çekme, el çekmede ...bir şeyden el çekmede... ...güç dahilinde... ...kudret dahilinde olma şartı yok. Ama diyorum ki ben Levent'e zekat ver. Hocam bir işim yok, gücüm yok. Ben nasıl vereyim? Gücüm yok. Kabul edilir mi? Edilir. Yani fiillerde bir şeyi yerine getirmede... ...bir emri yerine getirmede... ...ne var? Yapabilip yapabilmeme... ...güç yetirme, güç yetirmeme var. Hacca git... Hac farz. Hocam ben gidemiyorum. Bana farz değil. Aradaki farkı anladık mı? Yasakları ne yapıyoruz? Bırakıyoruz. Sigara haram bitti artık. Haram. Sigara haram. Eğer bir insan Allah'ın Resulüne iman ediyorsa sigaranın haram olduğunu duyduğu andan itibaren bırakması lazım. Bırakmıyorsa demek ki problemler, sıkıntılar var. Allah-u onu ne yapmış bir şeyle imtihan etmiş. Şunu demesi lazım insanın. Ya allah Resulü'nün ben ayet-i kerimede Allah-u Teala ne diyor? يُحِلُّ لَهُمُ Temiz olan şeyleri helal kılar ve يُحَرِّبُ عَلَيْهِمُ الْحَبَائِثِ Pis olan şeyleri de haram kılar. Sigara da bunlardan bir tanesi ise o zaman peygamberin haram kıldığı şeylerden bir tanesidir. Bu o halde ben bunu bırakıyorum demesi lazım. Gerçek anlamda peygambere iman, iman eden bir insanın. Evet. Burada kalalım. Ardından müellif rahimahullah namazın, orucun, haccın delillerini zikrediyor. Bunların hepsi İslam'ın şartları oluyor. İslam'ın ilk şartı olan kelime-i şehadeti aldık. Sonra zekat, namaz, zekat, oruç, hac gelecek. Ardından iman mertebesine geçeceğiz. Ardından ihsan mertebesine geçeceğiz. Burada kalalım. Sorusu olanlar varsa alabiliriz.